978, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir başka adamla şakalaşması, evet, bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi, binmek için bir deve istedi, Hazreti Peygamber, biz seni dişi devenin yavrusuna bindireceğiz, derdi, o da, ey Allah'ın Resulü, ben dişi devenin yavrusunu ne yapabilirim ki, dedi, Hazreti Peygamber, acaba dişi develerden başka, develeri doğuran var mıdır, dedi.